Kardeşlerim, muazzez müminler, millet olarak, alemi İslam olarak, ızdırap içerisindeyiz. Her gün alem İslam'ın farklı noktalarından, İslam coğrafyasından, yüreklerimizi hüznen eden haberler geliyor, onları alıyoruz. Meşgul. Bazen Bingöl'de, bazen Hakkari'de yeni cinayetler işliyor. Anadolu'nun farklı noktalarında şehit namazları kılıyoruz. İnne'l insane hulika halu'a. Kainatın sahibi bize insanı anlatırken tarif ederken buyuruyor ki insan ihtiraslarla olan ihtiraslar İhtiraslar bilmecesidir. İler bir ağır haber acı haber aldığı zaman ferial ettiğini görürsünüz evi yıkıldığı zaman ferial eder oğlunun Kur'an bu sarsılan insanı nasıl teskin ediyor? Bu <gülüyor> bütün aya Allah'tan arfınızı isteyiniz. Biraz sonra başka birisi geliyor, diyor ki, çocuğum olmuyor, neslim artmıyor, bana ne tavsiye edersin? Ona da diyor ki, Allah'a istifa et, sen de, siz de. Başka birisi geliyor, malından şikayet ediyor, ona da İstanbul yanındaki birisi diyor ki hangiden hangi sıkıntıyla insanlar yanına gelse hepsine istagfirillah buyurdun Allah'tan affını iste neden onlar için dua etmedin Hasan Basri Hazretleri buyuruyorlar ki Nuh Aleyhisselam zamanı çocukları babaları alıyorlar Hazreti Nuh'un yanına getiriyorlar onu gösteriyorlar diyorlar ki yavrum şunu gör. Yer yüzünün en şeril adamı işte Peygamber olduğunu iddia eden bunuhtur. Babam ölürken ondan korunmayı bana vasiyet etmiş. Şimdi ben gidiyorum, ben de ondan korunmayı sana terk ediyorum. Sakın ha onun meclisine uğrama yavrum diye Peygamberin şeril bir adam olarak anlatıyorlar. Sokakta gördüğün zaman büyük Peygamberin boynuna yapışıyorlar, darbediyor, dövüyorlar. Yağmurlar kesiliyor. Mallarını, mülklerini kaybediyorlar. Hanımları kısırlaşıyor, çocukları dünyaya gelmiyor. Geliyorlar yine büyük peygambere diyorlar ki bu halden nasıl kurtuluruz? <gülüyor> Hz. Muhar Aleyhisselam buyuruyor. Fekul tustavfiru rabbetu dedik Allah'ım dininiz pişman olduk, nadim olduk Ya Rabbe ya Rab'im deyiniz, söme sema aleykum midrâhâ İşte o zaman göklerin kapısı açılacak, yeryüzü rahmetle oluşacak, işte o zaman mallarınız artacak, işte o zaman bahçeleriniz olacak, o zaman felaha kavuşacaksınız. Acıların mahşerinde, İnsanlar kayarken Kur'an-ı Hakim, Mustafa'nın kalabilmenin yolunu, menhecini gösteriyor bize. Allah'a yöneleceksiniz. Kardeşlerim, okuduğum ayeti kerimelerin hemen devamında, اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلْقَ هَلُوًا İnsan diyor, insanın bütün cinsini anlatıyor, bize zikrediyor Kur'an-ı Hakim. Hemen bunun devamında ''İllel musallîn ellezînevum Kim o hırs muammasına katılmayan, kimdir Allah'ım yıkılmayan, kimdir Allah'ım biçare olmayan ''İllel musallîn'' Sadece namaz kılanlar belalar mahşerinde ayağımda kalabilirler. Herkes yıkılır. Bakarsınız bu hutkan gölü. Hazreti Muhammed aleyhisselam ayakta ellerini kaldırmış. Bakarsınız çanakta kaldı çanak. kahramanlar kalacak ayakta. Kur'an haber veriyoruz. Yakup'un Yusuf'unu almışlar götürmüşler. Kardeşlerden gelen bir musibet. O günün eşkıyası Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri. Kuyudan zindanlara gidiyor Yusuf Aleyhisselam. Geride gözü yaşlı babası. Ona buna gitmiyor. Yitıldığını, yavrusunu yitirdiğini ona buna artık diyor. Eski seccadesinin üzerinde namazdan sonra ellerini kaldırıyor. İnni eşku besni ve huzuni ilallah. Sıkıntımı, kederimi, tasam Allah'ım sadece sana arz ediyorum. Bana gelen musibetleri gider diye Hazreti Yahu Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye iltica ediyor. Ke enni ila rasulillah. <Sessizlik> Sanki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı görüyordu. Süt emmesi için yavrusunu vermiş abadiye. Hastalandığı haberini alınca yavrusunun kaldığı eve gidiyor. Evin sahibi hatta. Enes bin Malik Allah Resulü Aleyhisselam'ın geldiği haber veriyor. Yani peygamber geliyor, evi hazırlar diyor. Ev biraz temizleniyor Efendimiz eve gidince. Yavrusunu İbrahim'in Allah Resulü Aleyhisselam'ın kucağına Tchau, Eu... tchau. İbrahim'i alsan da Allah'ım. Yedi yavrumun altısını ellerinle kabre koysan da Allah'ım. Hazreti Muhammed'in yüreği yansa da Allah'ım. Asla sana isyan eden bir cümleyi kurmayacak. Veren sen, alan sen de Allah'ım. Bütün peygamberlerimiz, sayımız, onları zekilerimiz, Belalar, acılar, musibetler onları kuşattılar. İbrahim aleyhisselamı ateşe attılar. Hacer annemizi Allah Azze ve emri diye eşi Hazreti İbrahim İvarbi Ufeyd İbri yavrusuyla suyla o da yıkılmadılar, yıkılmadılar, onların saraylarına gittiler Denmişler Ezal Muhammedi okudular ölme bağzına yine bu mille, bu ümmet her zamanda ve her zeminde Allahu Ekber demeye devam edecektir Allah'ın numaiyetiyle Çanakkale nasıl saçmadıysa ama da saçmayacak çünkü biz Kur'an'ın şu ayetine iman ettik لِكَيْنَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَقُمْ وَلَا kaybettiği zaman Müslüman üzülmeyecek kazandığı zaman sevinmeyecek herkesin kaybettiğimizi zannettiği bir zamanda Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı tiyatrolarla, sinemalarla tahkir ve tezif ettiklerini düşündükleri bir an işte o zaman bizim zaferimiz olacak Allah'ın